Çalı bu kulübün Aleyhisselam. Çalı ola şefi adını الذين يجعل القرآن عظيضا فربك لنسال انهم اجمعين عما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر son sohbetimiz olacak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 anlatacağız rahman. insanlardan bazıları kendilerini müslüman sandıkları halde allahu teala ve tekaddes hazretlerinin ayetlerinden bir kısmını keçersiz saymaktadırlar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 Yani ne diyerek ve kulun en ümünü bir ve ne bir bazısına inanırız, bazısına küfrederiz derler. <gülüyor> <türüyor> <türüyor> ve yürüyedı ona inatçıdır. Beyne zâlîk eşmîlîne <şemina> ve bu arada bir yol tutturmak isterler. Nasıl bir yol? Orta bir yol. Ne demek? Bütün kitaplara peygamberlere inanıyoruz demezler. Hepsini de inkar ediyoruz demezler. Mesela Yahudiler.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 اِنَّ bu bir بِآيَاتِنَا Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا Yakında biz onları ateşe sokacağız كُلَّمَا نَبَدَّتْ جُلُودُهُمْ Ne zaman onların etler, derileri, etleri pişerse düşerse بدلناهم جُلُودًا غَيْرَهَا Onlara yeni taptaze süt beyaz çocuk derisi gibi taze et vereceğiz niçin لَيَذِوكُ الْعَذَابِ Azabı tatsınlar için Azapları bitmek bilmeyecek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 çünkü Kadır yarın sonu var, cehennemin sonu yok. Orada hiçbir su tatmayacak, o kadar sene yanacak bir su ağzına değmiyor. Ancak ne tatacaklar? Hamim. Hamim nedir? Cehennem ateşinde kaynatılmış bir su ki onun bir damlası dünyanın dağlarına düşse hepsi erir akar. Gatsak içecekler. Gatsak nedir?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 Sineği üzerinden kaçıramayan he? Önüne konmuş pilavı yiyemeyen Aciz putlar Bunlarla beni korkutuyorsunuz Mevla ben sana yeterim Onların bütün putları Seni çarpma seferber olsun Hiç şey yapamazlar Allah bana yeter o ne güzel vekildir Diyen adam Allah'ın gayrinden korkmaz İbrahim aleyhisselam gibi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 öyle acıdı kulağı, içine çöpçü acısı geldi Rasulullah Efendimiz yanına ağlıyor dedi İbni Mes'ud niye ağlıyorsun dedi Allah bir kulağa bir kelle söz verdi yani bu Cehil'in kellesini sana nasip edecek senin kulağın gitti onun kellesi gidecek dedi Bedir günü oldu bütün yetmiş kavur nalları dikti Efendimiz buyurdu ey İbni Mes'ud Allah'a sana bir vaadi var dedi git onu ara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 <tübe> la tebqi wala tadhur la zahul lil bashar alayha 19 saddaqallahul <gülüyor> Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kek başıma yarattığımla beni baş başa bırak o velid ibnimu ile aramıza girme sen aradan çık onu bana bırak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 وَلَمْ نَكُنُوا طَعِمُوا الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَى الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ Her nefis yaptığı amelle tutsaktır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 kim de onları severek seyrederse اِنَّكُمْ idem مِثْلُهُمْ aynı onlar gibisiniz Allah buyuruyor Habibine dahi emrediyor اسْتَوْلَا وَاِذَا رَائِتَ اللَّذ۪ينَ اَخُوْضُونَ فِي آيَاتِنَا Habibim bizim ayetlerimizle alayet daldıranları görürsen فَاَارِبَانُمْ onlardan yüz çevir yanlarında oturma Hatta اَخُوْضُوا فِي حَد۪يدٍ غَيْرِ başka bir konuya geçinceye kadar o mevzu bitinceye kadar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 rakamını tam veremesem de ikinci cüz felemma hafasal eden bir evvelki sayfenin son ayetinde Beni İsrail'e verilen tabutu bahseder buyuru estağidü ve beqiyyetüm mimma telg'terake al ve al bir tabut geliyordu eski ümmete yardıma tehmilü'l-melaike o sandık o sandığı melekler taşıyor önde gidiyor melekler görünmüyor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 Sabah akşam subhanallah ve devam ile. Çünkü subhanallah demek Rabbimin ortağı yok demek. Şirkten tenzih demek. Bunlar ne kadar alfazı küfür sarf ediyorlar dinin aleyinde? Subhanallah ve hamdi temizliyor elhamdülillah. Sabah akşam güneş doğmadan batmadan okunacaklar da var. Subhanallah ve hamdi subhanallahü azim. Sabırla cümle tesbihe devam edin. Kalbinizin darlığı geçecek ve kum bine sadirlerin secde edenlerden ol. Habibim benim sana, senin bana. En yakın yer secde mahallidir. Kulun Rabbisinin en yakın yeri secdedir. Orada dua et olmayacaksın. Onun için 14 secdeler yapıyoruz. Her cuma, sabah, afatteki mescitte 3-4 haftadır İslam'ın, Müslümanların nusreti için yapıyoruz. Ve dualarımızın kabulünde görüyoruz.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 Allah Teala ulaştırmaya muvaffak eylesin. Amin. Habibi'nin de selamlarını üzerinize daim eylesin. Fadiha.